Selamünaleyküm aleyküm ve rahmet olsun <Gülüyor> muhtemelen Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi insanı, ikramı dünyada ahireti üzerimizde olsun. Allah iki cihanda hayırlara erdişsin günümüzde bir toplantı yaptık o ters bizim Apaçta bizde şu an bir hepsini karşılamak mümkün olmuyor, hiçbir otelde. Ama güzel bir otel. Bizden edenlere oteli bize yatımlık duyan yöneticilerle var. Onlara özellikle hızınında ben de teşekkür ediyorum. Çok karlık, muhafazkalı hava havada Ayrı bir ses var tabi, heyecan da var. Buraya kadar gelmiş olduğunuz için katılımımızdan dolayı sizlere de ayrı, ayrı bir temiz verebilirim. Tabi en başta bu toplantılara ilmi seviyeleriyle ve çok değerli konuşmalarıyla gerçekten bir kıymet kazandırıyorlar hoca efendiyle, profesörlere mütahsızlara, konuşmacı kardeşlerimize <gülüyor> dua ediyorum. Allah büyük mücafatlar iftah edesin. <gülüyor> Allah'ın üzerimizde sayılamayacak kadar nimetleri var. Hamdül senalar olsun. Allah daim eylesin. Nimetlerden sonra nisbete makbuliyetten sonra mahrumiyeti düşürmesi. Bize en büyük şerefi Müslüman olmakla, iman bahşetmekle vermiştir. En büyük izzet ve itibar odur. Ayrıca şu şerefle iftihar ediyor ve bu sorumluluğun ağırlığını da bütün gücümüz bütün şuurumuzun gücüyle hissediyoruz. Allah bizi sırf yaşayalım diye buraya göndermiş. Görevli bir ümmet olarak göndermiş. Çünkü hayra ümmetin çok gücetsin Yani insanlar için özel bir misyonla görevle görevlendirilmiş bir topluluk eylemiş gibi Allah-u Zülme Celaluhu ve lillâhîn ve lillâhîn rasûlînîn ve lillâhîn mü'minîn. Müslümanlarındır, Müslümanlara yakışır ve Müslümanlar da olmalıdır. Ve cihanın, adaletinin, sulhunun, sükûnunun, huzurunun sağlanması ve korunması görevine sorumluluğumuzda üzerimizdedir bir başkasının resayeti ve sultası altında yaşamak bizim milletimizle kabili tezgif değildir. Onun için son derece sorumlu olduğumuzu görüyorum ve etrafımızdaki olayların da son derece planlı ve elimle tutacak kadar yakınımızda neredeyse uzansam yapabileceğim kadar efendim müşahat bir merkez tarafından İslam'ın Aleyhinde çalışmalar yapıldığını adeta görüyorum. Yani Allah'ın verdiği müsaadeyle Allah'ın düşmanları, imanın hasımları, Müslümanların rakipleri son derece organize olmuş güçler halinde ve son derece şerli bir güç ve kuvvetle çok yöpemizde bulunuyorlar. Canavarın solukları duyuluyor. Soluklarının sıcak nefesi, çirkin kokusu duyuluyor. Onun için Müslümanın her zaman içinde olması gereken uyanıklığa davet etmek istiyorum. Bütün Müslümanları. Zaten bizim tarikatımızın prensiplerini koyan Abdülhalif-i Mücevani Efendimiz Birinci madde olarak huş derden prensibi koymuş ki yani her nefes alışverişte şuurlu olmak, kafir olmamak. Nehri üzere olmamak, boş bir hal üzere, batın üzere olmamak, uyumamak. Ana prensip bu. Her bir nefesi alıp verirken bile efendim, allah allahu Teala Hazretlerinin huzurunda olduğunu hissederek sorumluluklarını hayatın kendisine yüklediği sorumlulukları bilen bir insan olarak yaşamak lazım. Bu konuşmalarda şunu vurgulamak istedik ki savaş ihtimali buna olasılık diyorlar yeniler değil vasıası ile karşı karşıyayız. Yani ihtimal ile değil vaka ile karşı karşıyayız da değil, olgulun içindeyiz. Bunu ben söylesem bir mana ibadetlerdi ama Milli Birlik Komitesi'nde bulunmuş bir asker hem de böyle okulları bilinlikle bitirmiş iddialı bir asker söyleyince zaten savaşın içinde olduğumuzu o zaman herhalde kimsenin itirazı mecali kalmaz. Şimdi muhtemelen kardeşlerim İslam'ın azılığı tarihi hasımları var ve bunlar derselah edinmemiş. Aslında onlar İslam vazifesini, İslam'ın irşat ve tebliğ ve korunması ve İlahi Selim'e şundayı yüklenmiş olan